Kredi kartı ile yapılan alışverişler sonucunda bankaların verdiği para puanlar caiz midir? İşte Belki şartları taşırsa caizdir. Bir takım ufak tefek sakıncaları olanları da var. Ama her halükarda çoğumuzun cebinde kredi kartı vardır. Bu kredi kartları ile alışveriş yaparken alışveriş yaptığımız Yer bize diyor ki, işte şu kadar alışveriş yaptın, senin şu kadar para puanın var, bu kadar alışveriş yapabilirsiniz. Kredi kartının taşıdığı veya taşımadığı arızalar bir tarafa. Alışveriş yaptığımızdan dolayı bize tanınan bu para puanı altında ya da fazla, daha fazla para ödemeden alışveriş yapma imkanları, alışveriş yaptığımız makamın, merciğin bize bir hediyesidir, bir teşvik primi gibidir. Onları alıp kullanmakta bir sakınca bulunmamaktadır.